Allah'ım Sözlerimi işitiyorsun Yerimi görüyorsun Gizli mi de açığımı da biliyorsun Durumumdan hiçbir şey sana gizli değil Ben çaresiz ve muhtacım Yardımını istiyor ve korunmamı diliyorum. Azabından korkuyorum ve korkumdan dolayı kalbim titriyor. Günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Yoksul bir insanın isteyişi gibi... Her şeyini yitirmiş bir fakir gibi, Senden istiyorum. Günahkar ve zelil bir kimsenin yakarışıyla yalvarıyorum. Zor durumda kalmış, Senden korkan, Sana boynunu bükmüş, Senin için gözyaşı akıtmış. Bütün bedeniyle emrine girmiş birisinin duası gibi sana dua ediyorum. Ey sahibim Allah'ım! Sana yaptığım duadan beni bitkin hale düşürüp ümitsiz bırakma. Bana karşı çok şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve ey istenenleri verenlerin en hayırlısı. Allah'ım. Gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni kime havale ediyorsun? Beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmana mı? Yoksa işimi eline verdiğim bir yakınına mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra Başkasının düşmanlığına hiç önem vermem Allah'ım Sen razı oluncaya kadar Senin rızanı dilenmeye devam edeceğim Allah'ım Acizlikten Tembellikten Korkaklıktan Cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkarcılıktan, nankörlükten, günahkarlıktan, gerçeğe ters düşmekten iki yüzlülükten işitsinler bilsinler diye iş yapmaktan sana sınırım. Allah'ım. Yaratılışımı güzel takdir ettiğin gibi ahlakımı da güzel eyle. Kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et. Hiçbir düşman ve hasetçiyi bana güldürme. Hazineleri senin elinde bulunan her türlü şerden sana sığınıyorum. Allah'ım bana öğrettiğinden beni faydalandır fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi arttır. Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve ruhsal huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, Düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan sana sanırım. Senden ifetli yaşamayı, dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum. Eksiklerimi ört, korkum güvenliğe çıkar. Önümden, ardımdan, sağımdan ve solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni koru. Ey sahibim, ey Rabbim, Mevlam, Allah'ım, yalnız sana teslim oldum, yalnız sana inandım. Yalnız sana güvendim Yüzümü Yalnız sana çevirdim Bana sevgini Ve sevgisi Senin katında fayda verecek Kimselerin sevgisini nasip et Allah'ım Bize düşmanlık edenlere karşı Bize yardım et Bize dini musibet verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bizi, bize acımayanların saldırılarına teslim etme. Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden, ve şehvetimin şerrinden Sana sığınırım Senden kurtuluşu Yasaklardan uzak durmayı Tok gözlülüğü Ve zenginliği istiyorum Allah'ım Her zorluğu kolaylaştırmakla Bana lütfum da bulun İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini hayırlı eyle. Öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim. Senden doğru yolda kararlılığı istiyorum. Verdiklerine şükretmeyi, şükredebilmeyi istiyorum. Doğru bir dil, selim bir kalp istiyorum. Allah'ım, beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle, kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin. Allah'ın hoşnutken de, öfkeliyken de, içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de, iktisatlı olmayı senden diliyorum. Senden tükenmeyen bir nimet diliyorum. Senden bitmeyen sevinç istiyorum. Amin. Binler keramin. Ey Rabbim. Göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimin bağını çözüver. Ta ki sözümü anlasınlar. Ey Rabbimiz. Sen bize affet, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Ey Rabbim! Girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici güç bahşet, Ey Rabbim Hakkımda kesin bilgim olmayan şey istemekten sana sığınırım Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen Her şeyi kaybedenlerden olurum Bu zulümler ve gafletler asrında Yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, bitkinim Lütfen rahmetinle beni destekle İrademi güçlendir. Bana bilgiyi, ilimle meşguliyeti ve öğrendiğim yaşamayı sevdir. Bana sırlarını öğret. Bana seni daha iyi tanıma fırsatı ver. Ey her şeyi bilen Allah'ım. Ey isteyenlere öğrenmek, istediklerini öğretmek isteyen Allah'ım. Sana daha içten nasıl yalvarabilirim? Bilmiyorum. Bir iyilik için ne yapayalnız yola çıkmışsanız, ardınızda meleklerin akışlarını duyacaksınız. Öyleyse, ey Rabbimiz, bizi affet, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, ey Rabbim. Gireceğim her işe doğruluk ve içtenlik göstererek girmemi ve o şekilde çıkmamı sağla ve bana katında destekleyici güç ver ey şefkatli ve merhametli lütfu sınırsız olan Allah'ım bütün kalbim ruhum ve samimiyetimle ellerimi sana kaldırıp yalvarıyorum bugüne kadar sana dönmek, senin sevmediğin şeyleri yapmamak, bütün ruhumla sana bağlanmak konusunda verdiğim sözleri hep bozdum. Hep nefsimin ve şeytanın çirkin tuzaklarına kapılıp, vicdanım feryat ettiği halde, senin huzurunda sana isyan anlamına gelecek kötülükleri işleme cüretkârlığında bulundum. Ben şu anda senin kudretinin tecellisiyle bu sözleri söylerken tekrar utançla kararmış anlımla huzurunda boynumu eğiyorum. Bir daha senin engin merhametine sığınarak sana yakarıyorum. Azabından korkup rahmetin için yalvarıyorum. Şüphesiz senin kullarına olan şefkat ve merhametin bütün annelerin ruhlarına bağışladığın evlat şefkatiyle karşılaştırılmayacak kadar büyük ve sınırsızdır. Tekrar rahmetini umarak bulanık gözlerimi göğüsüme indirip bağışlanmamı diliyorum. Senden başka el açacağım. Senden başka kalbimin ve ruhumun sınırsız arzularını tatmin edebileceğim kimse yok. Rabbim, bir daha beni bağışlamanı içtenlikle istiyorum. Senin sevmediğin ve bana seni sevdirmeyecek şeyleri yapmamak hususunda bana sağlam bir ifade vermeni diliyorum. Nefsime galip gelmek, nefsimin çirkin arzularını senin çizdiğin meşru daire çerçevesinde tatmin etmek konusunda bana başarı vermeni diliyorum. Evreni nurundan yarattığın, bizim seni tanımamızı borçlu olduğumuz sevgili peygamberimizin sana olan engin sevgisi hürmetine, senin Kadir, Rahim ve Vedud isimlerinin hürmetine. Yakarışlarımı katında kabul eyle. Hayırlı hedeflerimden ayrılmama izin verme. Beni sürükleyip senden uzaklaştırmaya yırtılan nefsimin ellerine teslim etme. Seni sevmekten daha büyük bir mutluluk olamaz. Seni bana sevdir. Ruhuma her sabah bu duayı samimiyetle okumayı nasip eyle. Beni bağışlayıp sevdiklerini dahil etmeni istiyorum. Beni karanlık ve tehlikeli yollardan geçirirken yalnız bırakmamanı, benim yanımda olduğunu hissetmeni sağlamanı istiyorum. Kusurlarımdan utanıyorum, yalanlarımdan, bencilliklerimden, iki yüzlüklerimden, şükrüsüzüklerimden utanıyorum. En iyi eğer beni bağışlarsan ve seversen, bundan daha büyük neyi başarabilirim? Kovulanlardan olmaktan, ısrarla ve içtenlikle sana sığınıyorum. Senden uzaklara düşmekten sana sığınıyorum yaram.